Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve eûzu billahi min şurur <gülüyor> enfüsinâ ve seyyiâtı amâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ ve men yudlil fe Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. <gülüyor> Emma ba'd kön astaqal hadisi kitabullah ve hayrar hediyer Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesasatuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bidatin dalale ve kulle dalaletin finnar. Sahih tefsir dersimizde Kef 83. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Sana Zulkarneyn hakkında sorarlar. de ki size ondan bir hatıra okuyacağım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan e, Zülkarneyn'in nebi mi değil mi e, bilmiyorum dediği sabit olmuştur. Ebu Tufeyl şöyle rivayet ediyor. İbnül Kevva Ali bin Nebi Talib radiyallahu anh'a Zülkarneyn hakkında sorunca Ali radiyallahu şöyle dedi. Ne bir nebiydi ne de bir kral idi. O salih bir kul idi. O Allah'ı sever Allah da onu severdi. Allah için samimiydi ve Allah tarafından temizlenen bir kişiydi. Allah onu kavmine gönderdi ve kavmi onun başının bir tarafına boynuzuna vurarak öldürdü. Sonra Allah cihad etsin diye onu tekrar diriltti ve kavmine gönderdi. Bu sefer başının diğer tarafına yani boynuzuna vurdular ve onu bir kez daha öldürdüler. Yani bu iki sefer başının iki tarafından darbe yiyerek öldürüldüğü için Zulkarneyn deniliyor. Zulkarneyn iki boynuzlu demek. Yani bu e, mecazi bir ifade. Allah cihaz için onu tekrar diriltti. Bu sebeple de Zulkarneyn iki boynuz sahibi diye adlandırıldı. Aranızda da onun gibisi vardır. Bunu Ziya Maqdis El Muhtare'de, Taberi tefsirinde İbn Abdülhakem Futuhu Mısır'da İbnül Lenbari Ezdaat'ta İbn-i Es-Sünne'de rivayet etmiştir. Habib bin Hammaz'da Ali bin Ebi Talib yanında olduğunu söylüyor ve bir adam ona Zülkane'nin doğuya ve batıya nasıl ulaştığını sordu diyor. Ali Radiyaland dedi ki, Subhanallah ona bulutlar musahhar kılındı. Sebepler verildi ve onun için bir nur yayıldı. Daha artırayım mı? Bunun üzerine adam susunca Ali Radiyaland da sustu. Bunu da Ziyavlu Mahdisi El Muhtari'de sahip İsnab'da rivayet etmiştir. 84. Gerçekten biz onu yeryüzünde imkan sahibi kıldık. Ona her şey için bir sebep verdik. <gülüyor> İbn-i Abbas radyalarına e, her şey için bir sebebiyle kastedilen ilimdir demiştir. 85. O da bir yol tutup gitti. Katade dedi ki, burada yeryüzü menziller ve işaretler kastedilmektedir. 86. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu sıcak bir su kaynağında batar buldu. Onun yanında bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz... Ey zülkarneyn, onlara ya azap edecek veya haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin dedik. İbn Abbas radiyallahu anh'a aynin hamiyetin şeklinde okumuş ve sıcak su kaynağı demektir demiştir bu kelime için. Katade aynin hamiyetin kelimesi, yani burada esreli geliyor, kara balçık demektir demiştir. Ebu Zer radiyallahu anh'den gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir merkebe binmiş. Ben de terkisine binmiştim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem güneşin nerede battığını biliyor musun? dedi. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Buyurdu ki sıcak bir su kaynağında batar. Bunu hakim ve Ebu Davud sahip bir isnapla rivayet etmişlerdir. Burada şuna dikkat çekmek lazım. Ayette geçen Magribeş Şemsi eee Sonra vecedaha tarbu fi aynin hamiyetin ifadesi yani garprup e, ifadesi biz Türkçeye bunu batmak diye tercüme ediyoruz. Yani Türkçe'de böyle kullanılıyor bu kelime. Burada hurup kelimesi e, aslında gözden kaybolmaktır. Yani e, Grup ile kastedilen gözden kaybolmaktır. Yani örf olarak buna batma dendiği için biz Türkçe'de böyle söylüyoruz. Dolayısıyla e, burada güneşin gözden kaybolduğu yere gitti ve e, onu sıcak bir suyun e, su kaynağında gözden kaybolur buldu. Böyle demek e, daha açık bir ifade. Çünkü buradan bazıları e, başka manalar zorlamaya kalkıyorlar. Yani Türkçe düşündükleri için, Türkçe meallerle düşündükleri için diyorlar ki işte demek ki güneşin battığı yer diyor Allah Azze ve Celle ama güneş batmıyor. Yani mesela Norveç'te, Nördkent'te bunun gibi belli yerlerde 6 ay boyunca bazı yerlerde İsveç gibi bazı bölgelerde 3 ay boyunca güneş kaybolmuyor gözde. Buradaki grup ifadesini böyle yani Türkçe tercüme edildiği gibi düşünmemek lazım. Grup gözden kaybolduğu yer manasında. Evet, 87. ayet o şöyle dedi. Haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülecek. Sonra o da korkunç bir azap, ona korkunç bir azap uygulayacak. Katade dedi ki, haksızlık edeni cezalandıracağız kavimdeki ceza ile öldürmek kastedilmektedir. Öldürülmesinden sonra Allah Teala'ya döndürülecek ve Allah ona cehennemde azap edecektir. 88. İman edip de iyi davranan, yani salih amel işleyen kimseye gelince... Onun için de en güzel bir karşılık vardır ve emrimizden ona kolay olanını söyleyeceğiz. Mücahit Rahimullah emrimizden kolay olan diye kast edilen iyiliktir demiştir. 89. Sonra yine bir yol tuttu. 90. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. Yani güneşten perdelenmemişler. Hasan el-Basri dedi ki, Onların toprakları bina yapımına müsait değildi. Onlar güneş çıktığı zaman suya girerler, battığı zaman da hayvanlar gibi otlanmaya çıkarlardı. Bu Semura radiyullah'ın rivayette hadiste geçer diyor Hasan el Basri. Raymola bunu Taberi ve El Azame'de Ebu Şeyh rivayet etmişlerdir. 91 İşte böylece onunla ilgili her şeyin ilmini kuşatmıştık. Mücahit burada hubren kelimesiyle kastedilen ilimdir demiştir. 92 Sonra yine bir yol tuttu. 93. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Katade beyne seddeyni iki dağ arası demektir demiştir. 94. Dediler ki ey zülkaneyn bu memlekette yecüc ve mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir vergi verelim mi? Katade buradaki harcen kelimesi ücret vergi demektir demiştir. 95. Dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu imkan daha haylıdır. Siz bana bir kuvvetle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. 96. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet iki dağ arasını aynı seviyeye getirince üfleyin dedi. Artık onu kor haline sokunca getirin bana. Üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. İbn-i Abbas Radyalı Hanım'a Züberel Hadid kelimesi demir parçaları demektir. Beynes Sadafeyn kelimesi ise iki dağ arası demektir demiştir. Mücahit kıtren bakır demektir dedi. 97. Bu sebeple onu ne aşmaya muhtedir oldular ne de onu delebildiler. 98. Zülkarneyn bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır dedi. Evet. İki farklı bölgeye gidiyor Zülkarneyn. Sonra... Üçüncü bir bölgeye daha gidiyor, bir yol daha tutuyor. İşte burada iki dağ arasında e, Yecüc ve Mecüc kavmini sette hapsediyor. Bugün bazı e, araştırmalarda iddialar var. Orta Asya tarafında iki dağ arasında böyle bakır-tunç karışımı bir set bulduklar şeklinde. doğrunun Allah bilir. E, yani olabilir, mümkündür. Yani ayette anlatılan e, vasflara uyuyor bu tespit ettikleri, görüntülerini yayınladıkları şey hakikatini Allah bilir. Ebu Hureyir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Yecüc ve Mecüc her gün setti kazarlar. Gedikten güneş ışınlarını gördüklerinde <gülüyor> amirleri haydi artık dönün yarın kazarsınız der. Ertesi gün oraya geldiklerinde Sedd'in eskisinden daha sağlam olduğunu görürler. Nihayet vadeleri dolup da Allah Teala onları insanların üzerine göndermek istediğinde yine kazarlar. Gedikten güneş ışıklarını gördüklerinde amirleri der ki Haydi dönün artık inşallah bu sefer İnşallah der Yarın kazanır, kazarsınız Ertesi gün oraya geldiklerinde kazdıkları yeri bıraktıkları gibi bulurlar Kazmaya başlarlar ve insanlar üzerine huruç ederler Uğradıkları suyu içip tüketecekler İnsanlar onlara karşı kalelerine çekilecekler Bu sefer onlar da oklarını göğe atacaklar Okları üzeri kanlı olarak geri dönecek Bunun üzerine Yecüc ve Mecüc biz yeryüzündeki insanları kahrettik ve göktekilere de galebe çaldık diyecekler. Sonra Allah onların enselerine musallat olacak, deve kurtlarını gönderecek. Bunlarla onları öldürecek. Nefsim elinde olana yemin olsun ki, yerdeki hayvanlar onların etlerini yemek suretiyle muhakkak iyice semirecek ve memeleri sütle dolacaktır. Bunu Ahmet i̇bn Mace Tirmizi, i̇bn İbn Hakim Ebu Yala, Allame Daniş'in de Taberi tefsirinde sayısızlar rivayet etmişlerdir. Elbani Sahihü'l-Cami'de e, zikreder. Evet, e, Allah azze ve celle onlara bir fitne olarak yani onların havaya attıkları okları kanlı bir şekilde kendilerine geri döndürecek. Onlar da işte sema halinde yeryüzünü katlettiğimiz gibi sema kattettik. katlettik. Yani muhtemelen burada melekleri kastediyorlar. Onlar da yendik diye zanna kapılmalarına sebep olacak. Onlar bu gururlanma içerisindeyken Allah onlara kurtçukları, negaf denilen kurtçukları gönderecek ve onların boynlarından girerek helak edecek. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'dan gelen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yecüc ve Mecüc açılıp Allah Teala'nın her tepeden ve dereden akın ettikleri vakit buyurduğu gibi Enbiya 96'da buyurduğu gibi çıktıklarında bütün insanların başına musallat olup yeryüzünü kaplayacaklar. Müslümanlar onlardan kaçıp şehirlerine ve kalelerine sığınacaklar. Hayvanlarını da yanlarına alacaklar. Yecüc ve Mecüc yeryüzünün sularını içecekler. O kadar ki onlardan bir kısmı bir nehre uğrayıp ondaki suyun hepsini içecek ve orayı kopkuru bir halde bırakacak. Onlardan bir sonraki bu nehre uğradığında burada bir zamanlar su varmış diyecek. İnsanlardan bir kalede veya bir şehirde olan dışında hiç kimse kalmayınca Yecüc ve Mecüc'ün sözcüler der ki, yeryüzü ehlinin işini bitirdik. Sıra Sema ehline geldi. Sonra onlardan biri mızrağını sallayıp göğe fırlatır. İmtihan için mızrak onlara kana bulanmış olarak geri döner. Onlar bu haldeyken Allah Teala çekirgenin boynundan çıkan kurtça benzer bir kurtçuk cinsini onların boynlarına musallat eder ve hepsi ölmüş olarak sabahlarlar. Onlardan çıt çıkmaz, sesler duyulmaz. Müslümanlar şu düşmanın ne yaptığına gidip bakmak için kendini bize feda edecek yok mu derler. Adamın biri sevabını Allah'tan bekleyerek kendini ölüme adayıp ortaya çıkar. Yecüc ve Mecüc'ün bulunduğu yere iner ve hepsinin birbiri üzerine yığılmış vaziyette öldüklerini görür ve der ki Ey Müslümanlar size müjdeler olsun. Allah Teala düşmanların hakkından geldi. Şehirlerinden ve kalelerinden dışarı çıkarlar. Koyunlarını meraya salarlar. Koyunların yedikleri şey sadece Yejiç ve Meccün etleri olacaktır. Böylece davarları merada yedikleri ottan daha fazla semizleyecektir. Bunu İbn Mace, Ahmet Hakim İbn İbn Taberi, Nuaym bin Hammad el fitende de sayısızla rivayet etmişlerdir. Huzeyfe radıyallahundan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben Deccân ile beraber olanları kendisinden daha iyi bilen bir kişiyim. Onunla beraber iki nehir vardır." Biri insanların gözünde alevlenen ateş, diğeri de beyaz sudur. Yani insanlara böyle görünür. Sizden ona yetişen kişi gözlerini yumsun ve ateş olan sudan içsin. Çünkü o aslında soğuk bir sudur. Diğer nehirden sakının. Çünkü o fitnedir. Bilmiş olun ki onun iki göz arasında kafir yazıldır. Onu okumayı bilen de bilmeyen de okuyabilecektir. Yani iman ehlinden olan. Diğer rivayetlerde bu açık bir şekilde gelmiştir. Mümin olan, Herkes okuma yazma bilsin ya da bilmesin onun iki kaş arasında kâfir yazısını okuyacak ama münafıklar okuyamayacak tabii ki. Ee, onun bir gözü silinmiştir. Onda bir et parçası vardır. O son olarak Ürdün'de Efik denilen yerde çıkacaktır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden her kişi Ürdün'de olacaktır. Yani bazı hadislerde Şam diye geçen yer yani bu Ürdün'de ee, Şam bölgesinden nitekim Ürdün de olacaktır Müslümanların üçte birini o öldürecek Üçte biri kaçacak ve Üçte biri yerinde kalacaktır Gece karanlığı onları örtünce Müminler birbirlerine Rabbinizin rızası için Kardeşlerinizin arkasından gitmek için Ne bekliyorsunuz diyecektir O zaman yanında yemek artığı olan kişi Onu kardeşine versin Tan ağardığı zaman acele olarak namazı kılın Ve düşmanınıza doğru dönün Namaz kılmaya kalkıldığı zaman Meryem oğlu İsa aleyhisselam inecek ve imamları namazı kıldıracaktır. Namaz bitince de benimle Allah'ın düşmanı arasından çekilin diyecektir. Allah Müslümanları onlara musallat edip onları öldüreceklerdir. O zaman ağaçlar ve taşlar ey Allah'ın kulu, ey Rahman'ın kulu, ey Müslüman bu Yahudidir onu öldür diyecektir. Allah onları yok edecek ve Müslümanları galip kılacaktır. Müslümanlar haçı kırıp domuzu öldürecek ve cizyeyi kaldıracaktır. Yani artık onlardan cizye, kitap ehlinden cizye kabul edilmez olacaktır. Çünkü işte İsa Aleyhisselam'la ilgili tereddütleri tamamen giderilmiş oluyor. İsa Aleyhisselam'ı nozul etmiş oluyor. Artık cizye kabul edilmeyecek. Ya Müslüman olacaklar, ya öldürülecekler. Cizye kabul edilmeyecek. Müslümanlar bu hal üzereyken Allah yecüc ve mecücü gönderecektir. İlk olarak gelenler bütün suları içecektir. Arkalarından gelenler ise su havuzlarını tamamen kurutacak ve bir damla bırakmayacak. Biz düşmanlarımıza üstün geldik, önceleri buralarda su vardı diyecekler. Allah'ın nebisi ve yani İsa Aleyhisselam ve ashabı onların arkasından gelecek ve onlar Filistin şehirlerinden Lüt denilen bir şehre girecektir. Orada biz yeryüzündekileri yendik, gelin göktekilerle de savaşalım diyecekler. İşte o zaman Allah'ın nebisi İsa Aleyhisselam dua edecek ve Allah onların boğazlarında yara çıkararak, Onlardan hiç kimseyi sağ bırakmayacaktır. Korkuları Müslüm kokuları Müslümanlar rahatsız edince de İsa aleyhisselam dua edecek ve Allah bir rüzgar göndererek onların tümünü denize atacaktır. Bunu hakim hasem rivayet etmiştir. Evet, burada cihat menheciyle ilgili de başka bir delil var. O da düşmanın işte galip gelinemez olduğu zaman e, savaşmaktan geri çekilip, yani cihad etmeyip savaşmayıp geri çekilmek, kaçmak. Nitekim e, Yecüc ve Mecüc her dağdan, her tepeden inmeye başladığında İsa Aleyhisselam ve beraberindeki Müslümanlar e, gizlenecekler, dağlara kaçacaklar, e, onlarla savaşmayacaklar. Yani bugünkü e, cihadın hukukunu bilmeyen insanların işte e, az da olsan, zayıf da olsan, her türlü düşmana karşı savaşalım, ölürsek şehidiz, kalırsak gaziyiz. Böyle bir mantık değil. Yani savaşın bir takım şartları, hukukları var. Allah azze ve celle hangi birliklerin hangi birliklere üstün geleceğini sayı olarak da Enfal suresinde zaten bildiriyor. Burada Müslümanların donanım veya sayı bakımından düşmanlara denk veya onlardan üstün olamadıkları durumlarda yani onların böyle tam bir kuvvet bakımından üstün oldukları bir durumda savaşmak yerine geri durmak. Yani savaşın masraflarını gözetmenin hak olduğuna bir delil vardır. İsa ve diğer Müslümanlar Yerif ve Mevcut'a karşı böyle davranacaklar, kaçacaklardır ve Allah'tan yardım isteyeceklerdir. 99. O gün biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sura da üfürülmüş, Beylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. 100. Kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki, mahlukat Sura üflendiği zaman Allah için tek bir adamın kalkışı gibi kalkarlar. Sonra Allah Azze ve Celle onlara görünür. Her biri Allah'ın dışında ibadet ettiği ne varsa ona o görünür ve onu takip ederler. Yahudilere görünüp ne ibadet ediyordunuz der. Onlar da Uzeyr'e ibadet ederdik derler. Onlara su ister misiniz der. Onlar da evet derler. Bunun üzerine onlara cehennem bir serap olarak gösterilir. Sonra İbn-i Mesud radıyallahu kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. Kehf suresi 100. ayetini okudu ve şöyle devam etti. Sonra Hristiyanlara görünerek neye ibadet ediyordunuz der. Onlar da Mesih'e ibadet ediyorduk derler. Su ister misiniz der. Onlar da evet derler. Bunun üzerine onlara da cehennem serap şeklinde gösterilir. Sonra böylece Allah'ın dışında bir şeye ibadet eden herkese aynısı olur. Abdullah bin Mesud sonra Bir yerde onları durdurun çünkü sorguya çekileceklerdir ayetini. Safat 24. ayetini okudu. Bunu Taberi rivayet etmiştir. 101 Onların gözleri zikrime karşı perdelenmişti ve dinlemeye de tahammülleri yoktu. Mücahit dedi ki, akledemezler ve ilmi dinlemeye güç yetiremezler demektir. İbnü i Zeyd dedi ki, bu ayette bahsedilenler kafirlerdir. 102. İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere bir konak olarak hazırladık. 103. De ki, Size amelleri bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Yani bunlar amel ediyorlar, amel ettikleri halde zarara uğruyorlar. Bunlar kimdir bildirelim mi? Musab bin Sa'd bin Ebi Vakkas dedi ki, babama bu ayette bahsedilenler haruriler midir, hariciler midir dedim. Dedi ki hayır, burada Yahudiler ve Hristiyanlar kastedilmektedir. Yahudiler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yalanladılar. Hristiyanlar ise cenneti inkar ederek, Orada ne yiyecek ne de içecek vardır dediler. Haruriler ise Allah'a vermiş oldukları sözü sallamlaştırdıktan sonra bozan kimselerdir. Sadr adıyla onları fasıklar diye isimlendirirdi. Bunu Bukhari, Sünnel-i Kübra'da Nesai, Taberi, Hakim ve tesirinde Abdülrezzak rivayet etmişlerdir. Diğer rivayette Musa bin Sad şöyle demiştir. Babama bu ayette haruriler mi kastediliyor diye sordum da şöyle dedi. Hayır, burada manastır sahipleri yani bidat üzere amel eden rahipler kastedilmektedir. Haruriler ise, hariciler ise yoldan çıkan bir kavimdir. Allah da onların kalbini doğru yoldan çıkardı. Bunu Abdülrezzak tefsirinde hakim ve tefsirinde yine taberi rivayet etmişlerdir. Ebu Tufel'den İbnül Kevva Ali radıyallahu anh hep bu ayeti sorunca yani amelleri bakımından en çok zararı uyanlar kimlerdir? Ali radıyallahu dedi ki, ayette bahsedenler sizlersiniz ey haruriler. Yani haricilerin e, kastediğini söylüyor Ali radıyallahu Tabi burada her ikisi de doğrudur. Yani bidat üzere e, amel eden, yani Allah'a yakınlaşmak adına amel eden ama peygamberlerin yolundan gitmeyen, sünnetleri takip etmeyen her türlü ibadet ehli bu ayetin genel kapsamı içerisindedir. Bu bakımdan Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu sözü de doğru, Ali radıyallahu anh'ın da Sözü doğrudur, ayetin kapsamındadır. Devamında 104. ayette e, kimler oldu belirtiliyor. İyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte bu amelleri bakımından ziyana uğrayanlar bunlardır diyor Allah Azze ve Celle. Ali Radiyalan dedi ki, ''Bu ayette bahsedilenler kitab ehlinin kafirleridir. Onların öncekileri hak üzereydiler.'' Rablerine ortak koştular, dinlerinde bidat çıkardılar. Hak üzerinde olduklarını zannederek batılla çaba sarf ettiler. Hidayet üzerinde olduklarını zannederek sapıklıkta çalıştılar. İyi yaptıklarını zannederlerken dünya hayatındaki gayretleri boşa gitti. Sonra sesini yükselterek şöyle dedi. Cennemlikler onlardan uzak değildir. Bunu Taberi Hasan birisinde da rivayet eder. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiler, yani Ali Radyalan'ın bahsettiği e, bu vakanın ayrıntıları ileride Hadis Suresinin 27-28 adetlerin tefsirinde i̇bn Mesud Radyalan'dan uzunca gelecek. E, burada demek ki e, bir kimsenin amel ediyor olması Allah'a yakınlaştırıcı olduğu zanlıyla, ilim üzere değil de bir zan üzere. Ee, birlerin amel ediyor olması veya e, samimi görünmeleri hakkın ölçüsü değildir. Allah azze ve celle katında amellerin kabulü için olmazsa olmaz iki şart vardır. Bunlardan birisi e, ihlastır. Yani amelin sadece Allah rızası için yapılması. Başka gayelerden uzak sadece Allah'a halis kılmasıdır. Amel edenler de bu umumiyette vardır. Yani amel ederler ihlas var. Fakat ikinci şart Amelin doğru olmasıdır. Yani kitap ve sünnetten sahih sağlam delillerle, peygamberlerin gösterdiği, onların meşru kıldığı şekilde e, olmasıdır. İşte hariciler, sufiler, bunlar gibi ibadet ehli kimseler veya daha önceki ümmetlerden, e, Hristiyanlardan, Yahudilerden ibadet ehli olanlar bunlar... Peygamberlerin getirdiklerinden başka yollar, yani akılla, istihsanla kendileri güzel bularak bazı amellerde bulunduklarından, iştahat ettiklerinden sapmışlardır. Bunlar ateşle tehdit edilmişlerdir. Harciliğin mesela itikadi boyutlar var. Biz buradan bahsetmiyoruz, dikkat edin. Burada ameli boyutundan bahsediyoruz. Mesela okun yaydan çıktığı gibi, Dinden çıkan kimseler diye bahsediyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunların nasıl kimseler olduğunu, işte Kur'an okuduklarında siz kendi okuşlarınızı beğenmezsiniz. ne diyor. Yani asap beğenmez daha onların Kur'an okuluşu yanında. Zaten Ali radiyallahu karşı ayaklanan hariciler ehli kurraydı yani. Yani Kur'an hafızları topluluğuydu. Bunlar Kur'an hafızlarıydı. Sahabeden Kur'an'ı ezberlemiş, öğrenmiş kimselerdi. E, Harura denilen yerde bunlar ayaklanmışlardı. Biz ameli boyutundan bahsediyoruz. Harcilin elbette bir itikadi boyutu da var. Yani iman meseleleri, işte tekfir konuları, e, ahiret meseleleri, e, ebedi cehennemde kalma, işte günahların e, kişiyi götürdüğü mertebeler, bunun gibi. Veya haf ve reca meseleleri, Allah'tan ümit var olmak ve Korku duymak meseleleri. Bunun gibi konularda daha başka sapıklıkları vardır. Fakat burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve Allah Azze ve Celle'nin bu ayetleri ameli boyutundan bahsediyor. Amel ediyor bunlar. Yani samimiler. Allah için ihlaslılar. İhlaslarına diyecek bir şey yok. Fakat doğru değil yaptıkları. Sünnete uygun değil. Bu sebeple bunlar en çok ziyana uğrayan kimselerdir. Çünkü amel ettikleri halde ziyana uğruyor bunlar. Yani dini, ibadeti terk edip de ziyana uğrayanlardan daha kötü bunlar. Çünkü hem dünyada bir ziyan, hem ahirette bir ziyan bunlar için. Kübüreli mesela yüz çeviren, dinle yüz çeviren bir kimse veya fıskı ehli, fücur ehli dünya nimetlerine dalar, helal haram demeden dalar, dünyadan istifade eder. Ama ahirette hiçbir nasip yoktur ona, bilakis azap vardır. Ee, ama bunlar... Dünyadan da ile tek çekmiş, mesela Hristiyan rahiplerini düşünün veya işte sufiler veya buna benzer kendilerini ibadete, ruhbanlığa vermiş, işte evlenmeyenleri var. Kendilerine bazı yiyecekleri e, lüks görüp de bunlardan uzak duran, yani züht namına ibadet uyduruyorlar. E, bir de dinle meşru olan şeylerle züht ediyorlar ve dünyadan nasiblerini almıyorlar bir. İkincisi, Bunlara ahirette de nasip yoktur. İşte bunun sebebi ahirette de nasip olmamasının sebebi peygamberlerin yolunu izlememeleri, sünnete tabi olmamalarıdır. E, o ilk harcilerde, o Koran okudukları zaman siz işte kendi okuşunuzu beğenmezsiniz. Onların e, diğer ibadetleri, cihaddaki o atılkanlıklar yanında kendinizi küçük görürsünüz vesaire vesaire. Bu anlatılan vazifelerde. E, sahabeler bile hayret ediyordu. Mesela o ilk fitne hadisini ile anlattığımız tekfir fitnesi kitabının sonunda e, verdik o tarikleri. O kısaya bakarsanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe bir adam övüyor. Bir adamdan bahsediyorlar. İşte şöyle ibadet ehli, şöyle cihatta atılgan, şöyle şunlar şunları yapıyor diyorlar. Allah Resulü ben tanımıyorum kimden bahsediyorsunuz diyorlar. Çıkaramıyor Allah Resulü Vesselam. Biraz sonra mencise bu adam giriyor ve e, selam veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki buna işte bir dakika diyor sen az önce içinden işte buradakilerin en hayırlısı benim diye bir şey geçirdin mi diyor. Adam diyor ki ben zaten öyleyim yani bunu içimden geçirme gerek yok ben zaten öyleyim diyor. Ve ileri geçiyor, artık namaza duruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kim öldürecek diyor. Ebu Bekir gönderiyor. Ebu Bekir bakıyor ki bu adam çok güzel namaz kılıyor huşu içerisinde. Ve e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştu ki işte La ilahe illallah diyen, kıblemize yönelen, e, namazı kılan, zekatı veren, yani namaz kılanları öldürmekten yasaklandım buyuruyor. Acaba Allah Resulü bunun namaz kıldığını mı bilmiyordu ki gibisinden bir tereddüte düşerek öldürmeden geliyor. Durumu böyle anlatıyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tekrar onu öldürecek diyor. Ömer radıyallahu anh kalkıyor. Ömer radıyallahu anh gittiğinde adam secde halinde. O kadar uzun duruyor secdesinde. İşte samimiyetine aldanıyor Ömer radıyallahu anh. Ve e, kıyamıyor. Geri geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tekrar soruyor. Kim öldürür bunu diyor. Ali radıyallahu kalkıyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona evet bunun işin ehli sensin diyor. Gönderiyor Ali radıyallahu anh'ı. Ali radıyallahu ki ne adam? Çekip gitmiş. Ortada bir daha onu ne gören var, ne duyan var. Gelip söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Adam gitmişti diyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şayet onu öldürseydiniz, ümmetimden iki kişi dahi ihtilaf etmeyecekti. Yani bu büyük bir kevni, ümmetin geçireceği aşamalarla ilgili büyük bir kevni işaret. Şayet onu öldürmüş olsaydınız, ümmetimden iki kişi dahi ihtilaf etmeyecekti diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani e, burada işte Ebu Bekir radıyallahu anh'ın tavrını düşünün, Ömer radıyallahu anh'ın yaklaşımını düşünün, Ali radıyallahu anh'ın bu işteki kararlılığını ama ona nasip edilmeyişini düşünün. Yani demek ki e, ümmetin ihtilafa düşmesindeki sebeplerde insanların tevilleri olacak, işte e, duygusallıkları olacak Ömer radıyallahu anh'ın yaptığı gibi, duygusal yaklaşımlar olacak, Ali radıyallahu anh'ın başına gelen durumda olduğu gibi, ee, tamamen kulun elinde olmayan kevni sebeplerden dolayı e, fitnelere düşecek ve bu ümmet bir şekilde bu e, ihtilaflarla, fitnelerle sınanacaktır. E, buradaki konuyla alakalı delil olacak kısım şurası, bu adam çok güzel işler yapıyor, savaşta, cihatta, işte ibadet alanında güzel şeyler yapıyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yine harcilerle ilgili olarak vasıfladığı, ileride ahir zamandaki harcilerden bahsettiği yerde, öyle kavimler olacak ki, işte Kur'an'ı şöyle okuyacaklar, böyle okuyacaklar. Var mı bizim gibi Kur'an okuyan, var mı bizim kadar güzel namaz kılan diyecekler. Siz bunlar da hayır görüyor musunuz? diyor. Yani amelleriyle kendini beğenmişliğe, ucuba kapılacaklar. E, kendilerini en düzgün Müslümanlar olarak görecekler. Haliyle başkalarını da kendileri gibi olmayanları da tekvir ettiklerinden e, bunların helak olacaklarını bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet bu e, ihlasın yeterli olmadığını bilakis sünnete ittibanın gerekli olduğunu gösteriyor. Tıpkı Ayşe Radiyallahu gelen rivayette olduğu gibi e, kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste. Kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur. Demek ki amel etme konusunda, Allah'a yakınlaşmak için amel etme konusunda insanlar baş boş değil. Bu işte kesinlikle zanlarla, hevalarla, insanın aklıyla, güzel bulduklarıyla e, yol tutması tehlikeli, oldukça tehlikeli bir iştir. Daha önce galiba geçti. Kasas suresinde de tekrar dönüş yapacağız ayrıntılı olarak ee, Musa Aleyhisselam'ın o 40 gün 40 gece meselesinde imtihan edildiği yani Rabbi ile buluşmaya gittiği zaman e, o kısaya bakarsanız e, biz kısaca zikrettik daha önce Bakara suresinde ya e, Adımdan suresinde Kas, kasas kasas suresinde e, uzunca gelecek rivayet burada Musa Aleyhisselam kendince bir şey düşünüyor, istad ediyor yani. Normalde e, buluşmaları bir ay. Kavmine bir aylığına diye gidiyor. Ben Rabbimle buluşacağım bir ay diye. Ben Rabbimin huzuruna gidiyorum. İşte oruç tuttum, ağzım kokar. Bir ağzımı temizleyeyim diye bir şeyler yapıyorum Musa Aleyhisselam. Böyle yaptığı için yani Allah'tan bir izin, Allah'tan bir... E, Onay olmaksın kendi başına böyle hareket ettiği için Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın gününü 10 günde uzatmıştır. Bu yüzden işte kavmi Musa yalan söyledi, bizi aldattı, belki de öldü diyerek değişik şayalar çıkarmış ve o e, putlara tapma olayı gündeme gelmiş. ile böyle imtihan edilmiştir. Yani Musa Aleyhisselam burada niyetine işte e, oruç tuttum, ağzım korkar, Rabbimle kelam edeceğim, ağzım kötü korkmasın bunun için. Tamam, bu bizim dinimize meşru. Peygamber hesap Vesselam, işte Kur'an okuduğunuz yollar misvakla güzelleştirin. Ağızlarınızın kokusunu misvakla değiştirin. Bununla birlikte buyuruyor ki, Allah kanında en hoş koku, orsunun ağız kokusudur. Böyle de bir şey var. Yani insanın kendiliğinden Allah'a yakınlaşmak anına uydurduğu şeyler, tehlikeli şeylerdir. Bu konuda söz Uzun. Söylenecek şey çok. Kısaca Fatiha suresinde Allah azze ve celle iki topluluğun hata ettiği yerleri bildiriyor ki işte e, amellerin Allah adına kabul için olmazsa olmaz bahsettiğimiz iki şarta bu ayetler delildir. İhtinas sıratı mustakim. Yani bizi ey Rabbimiz bizi e, dost doğru yolda olanların Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Dost doğru yola ilet. Gazaba uğrayanlarınkine değil, sapıtanlarınkine de değil. Yani onlardan teberrü edip sırat mustakim müstakim istiyoruz Allah Azze ve Celle'den. Adi bin Hatim radıyallahu anh'ın rivadette hadiste Allah Resulü vesselam, Gazaba uğrayanlar Yahudilerdir, sapıtanlar ise Hristiyanlardır buyuruyor. Bu gazaba uğrayanların meselesi işte e, kitapları hakkında alabildiğine reylere, istiatlara dalmalar, yorumlar yapmaları ama sadece teorik boyutta. Yani Yahudilerde amelden ziyade ilim hakimdir. Yani ilminde denleşme, öyle denleşme ki yani e, adı ilim bunun. Uydurmalar artık. Yani e, tevratta geçmeyen hükümleri de oradan istimbad ederek reylerle, kıyaslarla çıkarmalar, dinlerini genişletmeleri. Buruh, e, ahbar sınıfının alimler sınıfının böyle e, yeni bir takım iştihatlarla yeni hükümler uydurmaları bunu Allah'a nispet etmeleri ve insanlardan e, bunları dinedinmelerini edinmelerini istemeler buna zorlamaları bunlar böyle gazaba uğradılar ya amel amelden dolayı değil ameli ihmal ettiler bilakis dinlerini amel edilmez bir konuma getirdiler bir tane misalini zikretmiştik. Mesela, Cumartesi günü dalkırma yasağı. Cumartesi günün yasaklarından birisi. Tevrat'ta bunu okuyorlar. Yahudilerin alimleri iştahat ediyorlar. Eski alimleri. Allah dalkırmayı yasaklamış Cumartesi günü. E burada e, durmamak lazım. Cumartesi günü biz ata binmeyi yasaklayalım. Neden? Çünkü ata binen veya eşe binen Eşeğini dehlemek için, atını dehlemek için dal kırar. O yüzden ata binmek de cumartesi günü haram olsun diyorlar. Yani illete ata binmeyi haram sayıyorlar. Bu öncekilerin çıkardığı bir şey. Sonrakiler ne yapıyor? Sonrakiler de öncekilerin kitaplarında ata binmenin haram olduğunu görüyor. Diyorlar ki bisiklet ata benzer. Madem cumartesi günü ata binilmiyor, bisiklete arabaya binmek de haramdır o halde diyorlar. Kıyasdan kıyas çıkarıyorlar yani ve bunu haram sayıyorlar. Yani dinlerini kendi kendilerine amel edilmez bir seviyeye getiriyorlar. O yüzden işte e, kimlik Yahudisi olanlar vardır, kimlik Hristiyanı olanlar vardır bunun gibi. Yani dinlerle hiçbir alakaları yoktur. Sadece siyasi olarak o dine kendilerini nispet ederler. Böyle e, sayılarını çoğaltırlar. Maalesef İslam aleminde de siz sizden öncekilerin yolunu adım adım izleyeceksiniz. Karış karış, adım adım izleyeceksiniz. Hatta onlardan keler deliğine giren olsa sizden de girecek olacak, çıkacak diyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu gibi konularda Yahudilere ve Hristiyanlara benzeyenler bu ümmette de çıkmıştır. Hristiyanlara gelelim. Hristiyanlar da kendileri ibadet uydurmuşlardır. Allah Azze ve Celle Hadis Suresi 27. ayetinde bundan bahsediyor. Biz kendilerine yazmadığımız, farz kılmadığımız, meşru kılmadığımız halde kendiliklerinden ruhbanlık icat ettiler. Ama onda da sebat edemediler diyor. Yani kendileri uyduruyorlar. Ee, Allah meşru kılmamış. İşte onların sapıtmalarının sebebi bu. İlimsiz olarak ibadet etmeleri. Bunlar ilim yapıyor ama ilmi ilim olmaktan çıkarıyor. Yani tamamen teorik boyutta e, felsefesini yapıyorlar. Ameli boyut değil. Şimdiki ilahiyatçıların konumu gibi. Bunlar boyuna fikir üretirler. Ama sadraş var. Kendileri amel etmez. O işin içerisinde olmaz. Sadece fikir yürütürler. Şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı. Aslında şöyledir falan. Ama kendileri o dinin e, hiçbir alanda yokturlar. E aslında Allah böyle demek ister. Peygamber şunu kasteder falan filan. Yani işin edebiyatını yaparlar sadece. Hristiyanlar ise e, bundan uzak bir şekilde, ilimden uzak kendilerince uygun gördükleri ibadetleri yaparlar. Yani kendileri ibadet uydururlar. Yani Allah'a yakın olmak için ne yapmak lazım? İşte ne olur? Evlenirse beni Allah kulluktan alıkoyar. Çoluk çocuk alıkoyar. Hanım alıkoyar. İşte vesaire vesaire. Yani böyle akıl yollarıyla ibadetler icat etmişler. Ve bu şekilde satmışlardır. Bunun örneği Peygamber aleyhissalatü vesselam hayattayken bazı sahabelerin işte Allah Resulü'nün hanımlarına gelip de ee, Ümmü Seleme radiyallahu haya Ey müminlerin annesi Allah Resulü'nün ibadetinden bize haber ver. Bekliyorlar ki bunlar yani Yahudi ve Hristiyanların kalıntıları var ya manastırlarda ibadet eden görüyorlar bu kitab ehlinin abitlerini vesaire. Bunlardan haberdarlar. Bunlar da peygamberin işte bizim yanımızda çok bir şey ibadet etmiyor. Sadece farzları kılıyor ama belki özel anlamda fazla bir şeyler var. Onu peygamber yapan bir şeyler olmalı diyerek özel anını araştırıyorlar. Evinde ne yapıyor, ne ibadet yapıyor. Diyor ki Ümmü Seleme radıyallahu anh'a, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam gecenin bir kısmında kalkar, bir kısmında tamamında değil. Bir kısmında kalkar, bir kısmında uyur. Yani kalkar namaz kılar, bir kısmında uyur. İşte orucunu söylüyorlar, bazı günler tar, bazı günler tutmaz. Diyorlar ki şimdi bu sahabiler, yahu diyor bunda diyor, şaşılacak bir şey yok aslında diyor. O peygamber. Allah onun gelmiş, geçmiş ve gelecek günahlarından muaf tutmuştur, korumuştur onu. Onun çok fazla ibadet etmesine gerek yok. o Normal diyorlar. Ya biz diyor, yani bizim daha fazla ibadette ihtiyacımız var. Bir tanesi diyor ki ben gece uyumayacağım. Gece uyumayacağım, namaz kılacağım. Bir tanesi diyor ki ben her gün oruç tutacağım. Bir tanesi diyor ki ben et yemeyeceğim diyor. Bir tanesi ben evlenmeyeceğim diyor. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a anlatılınca öfkeleniyor ve iki kaşı arasındaki damarı kabarmış bir halde hutbeye çıkıyor. Size ne oluyor ki bazı insanlar, ümmetimden bazı kimseler böyle böyle diyormuş. Şunu iyi bilin ki Allah'tan en çok korkanınız benim. Onu en iyi bileniniz, en iyi tanıyanınız benim. Ve benim sünnetim şunlar şunlardır diye o hanımın haber verdiği şeyi söylüyor. Kim benim sünnetimden de yüz çevirse benden değildir diyor. Yani ibadette aşırılık insanın burada sünnetinden değildir ifadesi kime gidiyor esasında? Peygamberden bir örnek olmaksızın, onu aşan bir şeyler yapanlar hakkında. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah en iyi tanıyan ondan en çok korkan kul cool. o bu kadar yapıyor ben daha fazla yapayım dediğinde seni tehdit ediyor bunu yapan benden değildir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani bakın dikkat edin bu hadiste sünnetimi terk eden sünnetimden yüz çeviren benden değildir hadisinin buyurulmasına sebep olan şey kim işte öğle namazının dört rekat sünnetini kılmazsa benden değildir değil dikkat edin bunun için söylemiyor bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hatta bilakis eee Birkaç tane tariki var. Talha bin Ubeydullah'tan gelen rivayette bunlardan birisi. Bir tane bedevi geldi. İşte imanı sordu, İslam'ı sordu. Allah oruçtan neyi farz kıldı, namazdan neyi farz kıldı? Sadece farzları söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Beş vakit namaz, farz. İşte sadece Ramazan orucu. Senede bir şey, ömürde bir sefer hacc etme. Bunları söylüyor. Malında kıhta biri zekat. Ey Allah'ın Resulü diyor, madem öyle ben bunları ne eksik ne fazla yaparım diyor. Yani ben beş vakit namazdan başka namaz kılmam, Ramazan orucu sırasında başka oruç tutmam ve diğer farzları söylüyor. Yani farzlardan başkasını yapmayacağım diyor Bedevi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu adama işte sünnetimi terk eden benden değildir mi diyor. Yoksa cennetteki birini görmek isteyen bu adama baksın. Yani eğer söylediğinde doğru söylüyorsa cennete gider diyor. Bu adama bunu söylüyor ama bir iki sahabelere ne diyor? ''Sünnetinden yüz çeviren benden değildir.'' diyor. Şimdi bunları iyi e, dengeli oturtmak lazım. Yani bir kimsenin saadete ulaşması, Allah Azze ve Celle'nin rızasına alan e, amelleri kabul etmesine buna nail olmak istiyorsa, e, sünnetin hudutlarında durmak zorundadır. Ne fazla ne eksik. Burada nafile ibadetlerden bahsetmiyoruz bakın. Nafile ibadetleri artırmaktan bahsetmiyoruz. Bir kimse eğer nafile, farzların dışında nafile ibadetler de yapmak istiyorsa, daha fazla Allah'a yakınlaşmak istiyorsa, mutlaka ve mutlaka Peygamber aleyhissalatü vesamdan sahih bir takım delillere dayalı olarak yapmalıdır. Yani biz şurada toplanmışız, işte aramızda karar verelim falan gün, mesela her perşembe gecesini ibadetle geçirelim. Yani bir zamanı, zamanlardan bir vakti tahsis edelim ibadete desek. Kötü bir şey mi yapmış oluruz? Akılla değil. Yani aklen kötü bir şey değil bu. Ama şeran kötü. Yani zamanlardan herhangi bir zamanı peygamberden bir delil olmaksızın tahsis ettiğinde, ibadetlerden herhangi bir ibadeti peygamberden delil olmaksızın belli bir sayıyla, belli bir mekanla bu, böyle tahsislerde bulunduğunda bunun adı bidat. Mesela kandil geceleri böyle bir bidattır. Dernekler böyle bir bidattır, mekan tahsisidir. Osman bin Mazun radıyallahu anh'ın e, kıssasında, tariklerden birisinde e, Osman bin Mazun radıyallahu anh'ın bir ev tayin ettiğini, bir ev belirlemiş, bir ev tutmuş yani, artık yapmış mı tutmuş mu satın almış bilmiyoruz, bir ev belirlemiş ve orada ibadet etmeye başlamış, bir nevi ruhbanlık gibi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onunla tehdit ediyor. Yani bu bizim yolumuz değil, Allah bize ruhbanlığı yazmadı. Daha önce bazı tarihlerini söyledik. Bir rivayette bu ayrıntı da var. Bir ev tayin etmişti kendine. Orada ibadet ediyordu. Yani bir mekanı tahsis etmek de e, yine böyledir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle Nur Suresi 36. ayetinde e, mescitlerden bahsederken içinde Allah'ın isminin zikredilmesine izin verdiği evler diye bahseder. Nur Suresi 36. ayetinde. Demek ki mescitler Allah'ın Kendisinin zikredilmesine izin verdiği yerlerdir. Bu ne demek? Demek ki bir yerde müstakil olarak, tahsis edilmiş bir yer olarak, ümmete malut olmuş bir yer olarak, bir yerde Allah'a zikretmek Allah'ın iznine bağlı. Mescitler böyledir. Herkesin kendi evi zaten bunlar izin verilmiştir. Bu ayrı bir şey. Yani herkesin kendi evinde Allah'a zikretmesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bu nafilelerde evlerinize de nasip ayırın buyurmakla umumi manada evlerde namaz kılınabilir. Yani nafile namazlar kılınır, Allah zikredilebilir, Kur'an okunur, gece namazı kılınır. Bunlara böyle izin verilmiştir. Ama ümmete mali olan özel bir mekan tahsis etmek böylesi bir bidattır. Dolayısıyla amelleri bakımından en çok ziyana uğrayanlar size bildireyim mi diyor Allah Azze ve Celle? Onlar iyi bir şeyler yaptıklarını zannederek siz e, hangi bidat ehlini e, sorgulasanız, sorgulayın, biz kötü bir şey yapıyoruz demez. Der ki bizim bu yaptığımızda ne kötülük vardır hatta. Onlar iyi bir şey yaptıklarını zannederler. Kötülük nerede? Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sizin bu yaptığınızda delil yok, hüccet yok, izin yok. Meşru kılan belgeniz yok. Evet. Dünya hayatında çaba sahibidirler. Buraları için Allah'ın rızasını umarak Allah'ın veçin dileyerek e, paralar verirler, sadakalar verirler, yatırımlar yaparlar, zamanlarını ayırırlar, giderler, toplanırlar, orası için belki mücadeleler yaparlar ama bütün bu çabaları boşa giden kimselerdir. Bütün bidat ehli için bu. 105. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, Böylece amelleri boşa giden, bu yüzden de kıyamet gününde kendilerine terazi kurmayacağımız kimselerdir. Ebu Hurey radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki kıyamet gününde iri ve şişman bir adam getirilir de Allah katında siri kanadı kadar ağırlığı olmaz. İsterseniz kendilerine te terazi kurmayacağımız kimseler ayetini okuyun buyurmuştur. Bukhari ve Müslim duvar ederler. Yani bu da mizanın delillerindendir ee, kıyamet gününde. Mizan kurulacak. 106. İşte inkar ettikleri ayetlerimi ve Rasullerini alay aldıkları için onların cezası cehennemdir. 107. İman edip salih amellerde bulunanlara gelince onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardır. Ebu Hureyir radiyalanından Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah'a ve Rasulüne iman eder, namaz kılar ve Ramazan orucunu tutarsa onu cennete sokması Allah üzerine bir hak olur. O kimse ister Allah yolunda cihad etsin, diğer lafzında hicret geçer. Yani ister Allah yolunda hicret etsin veya doğduğu yerde otursun, hicret etmesin, fark etmez. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü bunu insanlara müjdeleyelim mi? Şöyle buyurdu, muhakkak ki cennette 100 derece vardır. Allah onu Allah yolunda cihad edenleri hazırlamıştır. Yani ilk madde, ilk maddede zikrettiği bir kimse Allah'a ve Resulüne Yani Allah'a ve Resulüne imanı sahih, doğru, deliller üzere olur. Namazı kılar, Ramazan orucunu tutarsa bu onun cennete girmesine yeter. Cihad etmese, hicret etmese dahi diyor. Sonra diyorlar ki bunu hemen insanlara müjdeleyelim ey Allah'ın Resulü. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam böyle ama cennetinde yüz derecesi var. Allah onu Allah yolunda cihad edenleri hazırlamıştır. Her iki derecesinin arası gökle yer arası kadardır. Eğer Allah'tan isterseniz firdevsi isteyin. Zira o cennetin ortası ve en yüksek yeridir. Onun üzerinde Rahman'ın arşı vardır ve cennet nehirleri ondan fışkırmaktadır. Bunu Bukhari rivayet eder. 108. Orada ebedi kalıcıdırlar. Oradan hiç ayrılmak istemezler. Mücahit dedi ki oradan ayrılmak istemezler. لَا يَبْقُونَ عَنْهَا هِوَا la Oradan ayrılmak istemezler demektir. demiştir. 109. De ki Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek dahi Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir. İbn-i Abbas diyor ki Kureyşliler Yahudilere şu adama soracağımız bir şey söyleyin dediler. Yani e, Kureyş müşrikleri Yahudilerden yardım istiyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediyorlar. Yani bize bir ipucu verin de yani Allah özürlüğüne soralım, onu zor duruma düşürelim. Onlar da dediler ki ona ruh hakkında sorun. Bunun üzerine onlar ruh hakkında sordular. Bu konuda sana ruh hakkında sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Size ilimden çok az şey verilmiştir. İsra 85 ayeti indi. Yahudiler... Tevrat'ta bize birçok ilim verilmiştir. Yani onlara yani Müslümanlara ruhtan çok az ilim verilmiş ama da bize çok ilim verildi dediler. Tevrat kime verilmişse ona birçok hayır verilmiş demektir dediler. Bunun üzerine bu ayet nazlı oldu. De ki Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave getirsek dahi Rabbimin sözleri bitmeden, Önce deniz tükenecektir. Ayeti nazlı oldu. Bunu Tirmiz Ahmet İbn-i ve Hakim Sayısnat'la rivayet etmişlerdir. Katade şöyle açıklamıştır bu ayeti. Allah'ın sözleri ve hikmeti bitmeden önce yazmakla deniz suyu biterdi. 110. De ki ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmaz. Saad bin Ebi Fedale elen ensar radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah öncekileri ve sonraki vuku bulmasından şüphe olmayan o günde topladığı zaman, yani önceki sonraki insanlar topladığı zaman bir münadi, her kim Allah için işlediği bir amelinde başkasını ortak ettiyse, karşılığını Allah'tan başkasından, Ortak edinliği kimseden istesin. Zira Allah ortaklar içerisinde ortaklıktan en fazla müstahni olandır diye seslenir. Tirmizi, İbn Mace, Ahmet Hasan isnatla rivayet etmişlerdir. Ebu Reyhan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Tebarak ve Teala buyurdu ki: "Ben ortaklar içinde şirkten en müstahni olanıyım. Kim işlediği bir amelde benden başkasını ortak koşarsa onu ve koştuğu şirki terk ederim." Müslim rivayet etmiştir. Ebu Hürer radıyallahu yine birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü kişi Allah yolunda cihad etmekte ve dünyalık bir şey elde etmek istemektedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bir sevabı yoktur buyurdu. İnsanlar bunu gözlerinde büyüttüler ve adama döndü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tekrar sor belki de anlamadı dediler. Bu kişi bir daha Allah Resulüne döndü. E Allah Resulü kişi Allah yolunda cihad etmekte ve dünyalık bir şey elde etmek istemektedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine onun bir sevabı yoktur buyurdu. Adama bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tekrar sormasını istediler. Üçüncü seferinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bir sevabı yoktur buyurdu. Evet. Bunu Hasan İstinaf'da Ebu Davud, Ahmet Hakim Şabul İman'da Beyhaki rivayet etmişlerdir. Yani kim Allah'tan başka Allah ile beraber e, yani hem Allah'ın rızasını istiyor onunla beraber başka şeyleri de başka dünyalıkları da amaçlıyorsa cihatında e, ona Allah'tan bir ecir yoktur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şettat bin Evs radiyallah te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim gösteriş için namaz kılarsa şirk koşmuş olur. Kim gösteriş için oruç tutarsa şirk koşmuş olur. Kim gösteriş için sadaka verirse şirk koşmuş olur. Bunu Taberani Bezzar, Ahmet tayalis Hakim, Şuab-ı Liman'da Beyhakî i̇bn Nasakir tarihinde Ebu şey Tevbihte, şeceri Emalisinde, Hasen i Emalisinde, Hasen-i rivayet etmişlerdir. Mahmud bin Lebit radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin için en fazla korktuğum şey küçük şirktir. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü küçük şirk nedir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Riyadır. Zira Allah Teala kıyamet günde insanlar amelleriyle mükafatlandırıldıkları zaman... Dünyadayken gösteriş yaptığınız kimselerin yanına gidin ve bakın. Onun yanında sizin için bir mükafat bulacak mısınız buyurur. Bunu Ahmet ve Şuab-ı Liman'da Beyhaki Hasan rivayet ederler. Cündüb radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim amellerini duyurursa Allah da onun niyetini halka duyurur. Kim de riya yaparsa, gösteriş yaparsa Allah da onun durumunu açığa çıkarır. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ve son olarak Makil Yasar Yesar Radyalan'tan Ebu Bekir Radyalan ile beraber Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'a gittim şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir aranızda şirk karıncanın adımlarından bile gizlidir. Ebu Bekir Radyalan dedi ki şirk Allah ile beraber başka bir ilah edinmek değil midir? Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim elinde olana yemin ederim ki şirk karıncanın adımlarından bile gizlidir. Dikkat et sana söylediğin takdirde onun azını ve çoğunu yani şirkin azını ve çoğunu yok eden bir şeyi söyleyeyim. Şöyle dersin, Allah'ım bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım, bilmeyerek işlediğimden de bağışlanma dilerim. Bunu Bukhari edebil ül Müfret'te, Ebu Yala İbn-i Battay-ı Hakim-i Türmiz'i Nevad-ül Usul'e sayısnatla rivayet etmişlerdir. Evet bu da yani, 102-103. ayetlerde, bu e, Delilsiz amel edenler kınanıyordu. Yani sünnete uymadan amel edenler reddedildi. Bu ayetlerde Kef suresinin sonunda da ihlas üzere amel etmeyenler reddedilmekte. Yani amellerin Allah azze ve celle katında makbul olabilmesi için ancak iki şartın bir araya gelmesi lazım. Nötr ile fazın bir araya geldiği gibi. Elektrikte. Eğer amel samimi olur Allah'a halis kılınır ama sünnete uymadan yapılırsa bu reddedilir. Amel dört dörtlük, sünnete uygun yapılır, delillere uygun yapılır fakat bunda Allah'ın veçi, Allah'ın rızası gözetilmezse veya Allah ile beraber başkalarının da e, memnuniyeti aranırsa o amelde Allah katında reddolunur. Bu tevhidin temel nizamı budur. Birisi e, şirki reddeder, diğeri bidatı reddeder. Evet, Rasuller'in gönderiliş gayesi de budur. Allah aziz versin Meryem suresiyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhanakallahum ve bihamdik ve eshadoon ilahe illa antevatik el aširik elak ve estafruke vetu bilek.